صلو على شفيع ذنوبنا محمد. Allahumma cennetle Muhammedin maalela Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا ذقورة أعيننا محمد. Allahumma cennetle Muhammedin maalela Muhammed. عوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله Ve على آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: استعين ب الله بسم الله الرحمن الرحيم. <coughs>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 Sübuk Allahü <gülüyor> ve delâna Ressulü Nabiül Kâlim ve nâmû ala ma dalik min al bi dacırın bilعباد. Subhanak la ilm elana illa ma alımtana. İnneka ant alimul hikim. Rabb işrəp liy صر لي أمر رحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام Melaiketil Mukarrabi, Amin <gülüyor> Ve kâlel Nabi, sallallahu Taala aleyhi ve sellem Es-sakitu anil hak Şeytanın ahresi ka rasulullah ki ev ki maqal en nebi sallallahu taala aleyhi ve selle aziz ve muhterem cemaati müslim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 anla muhatabız. Bugünkü toplumun hakikaten fevkalade yüksek bir seviyesi var. İlimde, medeniyette, kültürde fertler çok ileri noktalara vardılar. Ve 7. yüzyılda Kur'an-ı Kerim indiği zaman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 son derece alim kişiler var. Mükemmel ordu komutanları, mükemmel müşrevikler, Kur'an'dan sünnetten hüküm çıkaracak güçler, müşehitler var. Bunlar hangi fakültelerden mezundurlar? Sahabenin devam ettiği üniversite hangisidir? Hangi üniversitenin hangi fakültesinden mezundur Hazreti Ömer Hazreti Ebu Vekir ama Kur'an'ı didik didik de o cahil toplumun bir ferdidir Hazreti Ömer de o toplumun bir ferdidir diğer bütün sahabiler ama onlar nübüvvet üniversitesine devam ediyorlardı bizzat peygamberin aleyhissalatü vesselam hocalığını yaptığı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 peygambere başvuracak bu iki kaynaktan yola çıkarsan korkulacak bir şey ama bunlar hiç hesabımızda yok şimdi biraz daha genel söyleyeyim memlekette bir yığın mesele var şimdi değil mi herkes konuşuyor yani herkesin gündemine girmiş çok ciddi meseleler var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 Diyanet İşleri Başkanlarından birisi konuşturuluyor televizyonda diyor ki başı ötmek yani dinin olmazsa olmazlarından değil yani. olmazsa olmaz e olsa iyi olur ama olmazsa da olabilir adam böyle diyor herkes bir türlü çözüm getiriyor ama Kur'an ne buyuruyor istahallahu billah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 Allah'a ve ahirete imanı olan insanlar çözemedikleri tartışma mevzuu olan meseleleri Allah'a ve Peygamberine götürecekler. E ne çıkar bundan? Zalik'e hayrun ve ehsenü Bu yol en hayırlı olan yoldur. Allah'a ve Resulüne götürmek en hayırlı yoldur ve.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 çözülüyor şimdi herkes günlük hayatı izlerken kim izliyorsunuz efendim evvela sabahleyin kalkar kalkmaz gazeteler şimdi birçok televizyon 7-9 arası geniş bir haber kuşağı getiriyor gazeteleri de okuyorlar Gazete de satın almaya fazla gerek kalmadı ama iki saat sabredebilirsen orada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 ona hiç değer vermeyen, o virgül dokuzun dışında kalan bir grup var ya, onlar da sürükleniyorlar işte. Biz de bu kamuoyu içindeyiz. İşte biraz nalına, biraz mırgına filan. Senin ne işin var buralarda? Ne işin var buralarda? Kur'an ve sünnet, e nerede ben bilmiyorum ki, Arapça bilmiyorum ki. Sizin işiniz, geçen dersimde de söylemiştim,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 bunlar sizden olacak o minküm kaydı üzerinde duracaksınız bunlar sizden olacak peki edelim ithafımızı <gülüyor> bütün müfessirler yani Kur'an ayetlerini açıklamayı meslek edinmiş ilmi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 toplumun en önünde alimler bulunacak yani müslüman alimler bulunacak toplumun önünde başı bunlar çekecek mutlaka doğruyu yanlışı güzeli çirkili günaha sevabı onlar söyleyecek en önde olması gereken onlar onların hemen arkasından idareciler gelecek niye arkasından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 idareci kadrosu en önemli. Uçağın kapısına en yakın. Onların arkasında bir halk yığını var. Böyle bizim gibi saflık yapıp da "O e, ben de gideyim" filan diyen bir imam, bir müezzin, bir vaiz varsa 500 metre akır. Bu milletin burnu çamurdan çıkmayacak. Bu sıra yanlış. Kesin yanlıştır bu.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 tamam Kur'an'a ve sünnete gelmiyorsan güle güle git bari İncil'e danış Hristiyanların tahrif ettiği İncil'e, papazların İncil'ine git danış hakanların Tevrat'ına git başvur Böyle ya Kur'an'a gelmezsen bir yere gideceksin bir yere gideceksin kaldı ki bu millet nereye gidiyor Kur'an'ı da reddeden İncil'i de reddeden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 Efendim Kur'an'da yine Cenabı Hak Nur suresinde "Ya eyhellezine amenu la şeytan" Ey iman edenler, ey Müslümanlar. Ne pahasına olursa olsun. Her ne pahasına olursa olsun şeytanın adımlarını takip etme şeytanı izlemeyin diyor Allah Zül Celal ya şeytanı izlemeyin niye izlemeyelim fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker çünkü şeytanın işi şeytan şeytanın işi fahşa yani dinin rezillik kepazelik, seviyesizlik alçaklık saydığı ne varsa hayasızlık namına ne varsa dinin kötü gördüğü yasakladığı ne varsa şeytan bunları emredecek. Onlar onun düşerseniz o size dinlerin yasakladığı uygun bulmadığı, çirkin bulduğu her şeyi emredecek. Şeytan bunu emredecektir. Onun peşine ne odur. Fe innehu yemuhu bir tahşâib el mükâr.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 şeytan tipli adamları şeytan biliyorsunuz iki türlü şeytanlar insanlardan da şeytanlar var cinlerden de şeytanlar var çünkü Kur'an öyle buyuruyor el insi vel cin insanların şeytanları cinlerin şeytanları seni Kur'an ve sünnetin dışına çeken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 insan şeytanlarının getirdiği vesvesedir o değişmeyecek gündemler var değişecek gündemler var ne çabuk değiştirdim yani gerekli tahribatı yaptı mı şimdi bunu bırakalım başka bir şeyi tahrip edelim gündem değişikliği dedi de o ya memleketteki fakirliğe bir çare bulalım pahalılığı önleyelim dış düşmanlar bizi kuşattı her taraftan bir çözüm yolu bulalım bunlar değil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 ve Allah'a inanmayan bir toplumu meydana getirmek o tek tip ifadesi var ya tek tip işte o o masonik bir ifadedir o tek tip lafına dikkat edeceksiniz bütün mücadele budur bundan işte elli küsür yıl önceydi onlardan bir tanesi bir Fransız masonu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 Müslümanların da en azılı düşmanları yine bunlardır. En azılı Kur'an'ın ifadesiyle. Efendim bunlar her tarafta tipneyi, dünya meselelerini çözebilmesi için Yahudi'yi çok iyi tanıması lazım. Dünya için söylüyorum, yalnız Türkiye için değil. Türkiye de dair. Ama...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 e niye bunları siz seçtiniz beğendiniz niye bütün bu kafirleri her kim ise ben genel manada söylüyorum destekleyen maalesef Kur'ansız ve sünnetsiz kalan bu Müslümanlar şimdi ne şikayet ediyorsun ki kimden kime şikayetin var senin ya kendi kendine şikayet ediyor Sivaslı Osman. Şemsi Efendi vardır çok güzel sözleri var Osman Kemali Efendi diyor ki düştüğün her bir belanın düştüğün her bir belanın menbaı sensin tamam senden şikayettir san hangi belanın içine düşüyorsan o belanın kaynağı sensin mutlaka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 adaletle şahitlik yapın ey Müslümanlar diye emrediyor Cenab-ı Hak yani şahitlik yapın ama adaletle şahadeti yerine getirin velâ en entesükûn yani şahitlik yaptığınız yer kendi aleyhinizde bile olsa kendi aleyhinde de olsa o şahitliği doğru yapacaksın sıra sana gelince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 Kime sordunuz da bu biletleri satın aldınız? Birçoğunuz gıpta kadar faize gömülmüş. Sonra mı bu işlemleri yapıyorsunuz? Birçoğunuz hoşunuza gitmiyor ama kadın çalıştırıyorsunuz. Kime sorarak çalıştırıyorsunuz bunu? Kendi başına buyruk. Kendisi fetva soruyor, kendisi fetva veriyor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 Vallahi 104 kitaba aykırıdır. Cinayet işiyorsunuz siz. Hoca nereden gidiyor? Ben nereden gider giderim. Ben Allah'ın dinini aksettiriyorum. Sen niye karını çalıştırıyorsun orada? Efendim bizim hanım hanımdır. Bazıları çalıştırıyor. Çalıştırırsan demek ki ehlini kıskanmıyorsun. Kendi karını çalıştırırsan...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 Bunları bana anlatırsınız, ben de kabul etmem ya, bunları mezarda gırtlağınızı sıkacak münker ve nekire anlatamazsanız. İki melek gelecek daha iner inmez, mezara iner inmez bunlar gelecek. Orada efendim plan hoca efendi fetva vermişti, hoca yanımda yok orada senin. Fetvayı verdin şimdi gel cevabını da ver, yiyecek halin yok, hoca senin yanında yok orada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 Niye açıyorsun sen? Ne faydan var bunda? Niye? Faydan nerede burada? Sen oru açar mısın? Allah öbürünü ortaya koyar. Şu hadisi iyi dinleyin. Muhammed Mustafa buyuruyor ki اَزَّالِمُوا سَيْفُ اللّٰهِ Zalim Allah'ın yeryüzündeki kılıcıdır. Zalim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 demek sizin sesiniz oraya kadar gitmiş bu hayra alamet bu cami, caminin cemaati, ehli hayırdır bu hizmetleri sever bu sesi müsbet olan bu sesi menfiye çevirmeyelim şöyle işinizden gelerek, coşarak ve memleketi saran bu belaların, musibetlerin, bu afetlerin defi niyetiyle sadaka ömrü artırır, belaları da geri çevirir